Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, dikkat ediniz, ilme talip olurken bunun yanına bir kayıt düşmüştür, bir şerh düşmüştür. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'tan ilim talep ederken derdi ki, Allahümme inni es'eluke ilmen nâfi'ah, Allahümme inni es'eluke ilmen nâfi'an,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 Buyuruyor ki ayette ittakhazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaban min dunillahi vel mesih ibnu Onlar ahbarlarını kim yani Yahudilerin din adamları ahbarlar ve <Sessizlik> ruhbanahum Hristiyanların din adamları rahipler erbaban <Sessizlik> Rabler edindiler ey min dunillahi Allah'tan başka ve Meryem oğlu Mesih'i de din edindiler. Rab edindiler. Dolayısıyla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 ilmin önemini anlayarak önemli şeylere sahihinde bab açardı. Ey yani berbuz salih, berbül vudu, yani oru e, abdest veya namaz berbuz savm e, ya da işte berbül hac gibi bir bab açmış. O babın adın adını da şu koymuş. El ilmu qablil kawuliy wal amel Demiştir ki.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 Bakara suresinde bir ayette buyuruyor ki, ete'murunen nâse bilbirri ve tensevne enfusekum. Siz insanlara iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz? entum tetlûnel Kitab, efele ta'kilûn ve kitabı da okuduğunuz halde. Nasıl aklediyorsunuz? Ya da başka bir ayette şöyle buyuruyor,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 bazen terk ederdi. Dolayısıyla torunu Hasan i̇bn Ali radıyallahu anha Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o rivayet ediyor. Ona kurutu öğretmiştir. O da bize bunu rivayet etti. Allahümme hdini fî men hâdeyt ve aafini fî men aafeyt ve tevelleni fî men tevelleyt ve barikli fî men aateyt şeklinde devam eder bildiğiniz konut duası. Ancak bugün ancak bugün günümüzde Maalesef Şafiiler de Hanefiler de kunutu vacip görürler. Yani Hanefiler vitirde kunut okumayı vacip görürler. Terkinden ötürü sehiv secdesini gerekli görürler. Şafii mezhebi de e, sabah namazında yani fecr namazında kunut okunmasını öngörür. Doğrusu Şafiler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 Kunut yapmak, sünnettir. Hediye Allah-u Alem. ikinci soruyu okuyayım inşallah. Ee... Ha, şöyle bir soru var. Azalarından biri diyor,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 Bu mesele ihtilaflı bir konu mudur? Rivayetlerin ikisini aynı anda yapmak bir bidat bir diyen görüşler var. Yani şimdi durun bakayım, bunu iyi anlamaya çalışıyorum. Namazlarınızda secdede halindeyken Resulden Aleyhisselam gelen sahih rivayetlerin ikisini aynı anda yapmak bidattir. Secde halindeyken Aişe Aleyhisselam'dan gelen iki rivayet aynı anda yapmak bidattir. Bazıları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 Bundan birkaç gün önce ha tamam. ha şimdi anlaşıldı. Yani orada Subhan rabbiyal alemi diyeceğiz mesela. Sahih rivayette var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede demiştir ki Subhan rabbiyal ale. Bir başka rivayette demiştir ki Subuhun quddusur rabbil melaiketi ve'r ruh. Bir başka rivayette demiştir ki Subhanal celalut ve'l melakut ve'l kibriyat ve'l azama. Subhanak Allahumma bihamdik la ilaha illa ve Ve ve benzeri. Ha bu sahiler hepsi beraber yapılır mı? Tamam kardeşim inşallah ben soruyu anladım. Doğrudur bu konuda ihtilaf vardır. İmam Elbani Rahimahullah bu konuyu Sıfatü Salati'n Nebi isimli eserinde zikretmiştir. O da diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bir secdede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 yarım saatta rukudan rükudan sonraki kıyamda kalmak istiyorum. İşte o zaman ben bunu tekrar ederim. Hamdan kaseeran tayyiban mübarekan fi. Hamdan kaseeran tayyiban mübarekan fi. Ya da subhanekallahumma bihamdik dediğim zaman bir ata düşerim. Niçin? Çünkü oradaki zikir, oradaki şey mutlaktır. Aleyhissalatu vesselam orası eee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 Kişinin secdede. Çünkü kişi bid'at mı işliyor subbuhun kuddusun rabbil meleiketi verruh diyerek? Hayır. Kişi bid'at işlemiyor çünkü aleyhissalatü vesselam'dan gelmiştir. Ha, yani kimisi diyor ki secdede ya subhane rabbiyel anedi ya da subbuhun kuddusun rabbil meleiketi verruh diyerek. Yani ikisinden birini seç. Ancak doğru olan görüş kişi şunu yapabilir. Mesela üç defa subhane rabbiyel aneder. اجدفى صبوح قدوس رب الملائكة والروح دار اجدفى سبحان ذي الجباروت والملكوت والكبرياء والعظمة دار اجدفى أفنهم سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي دار اجدفى سبحان ربي الآن وبحمده دار يضع اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك لك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه فسوره وشق سمعه وبصره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 Eşyada mübahalılık esas, fıkıh bir kaide. Ancak bu kadın Müslüman bir kadınsa, eğer bu kadın dikkat çekmeyecek, yani hani ne diyelim namahremlerinin ee, olmayacağı bir mekansa, yani bir Müslüman kadın dikkat çekecek davranışlardan sakındırılmıştır. Allah subhanahu ve teala yürürken topuklarınızı yere vurmayın diyor.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 secdedeyken ihtiyacan nispeten dua edilemez mi? Demin demin zaten onu biz ifade ettik Allah'ın izniyle. Ee... Ha, inşallah, arkadaşlar e, biraz dinleneyim. Ben 5 dakika müsaade istiyorum sizden. Ondan sonra e, muhkem kardeşin e, sorusuyla e, devam ederiz. E, ondan sonra inşallah... Herhalde soru gelirse devam ederiz. Gelmezse biz buradaki dersleri dinleyeceğiz. Allah sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu. <gülüyor> aleyküm selam ve Rahmatullahi ve Berekatuhu. Esselamu aleyküm ve Rahmatullahi ve berekatuhu. Şimdi arkadaşlar soru gücümüz hizmetinde cevap vereceğiz. Demin e, muhkem kardeş. E,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 انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل Evet ayet ediyor ki de ki şüphesiz ben ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim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 Gözünün önünde yapıldığı zaman bundan etkilenebiliyor. Aynı Hudeybiyede Resulullah Sallallahu Aleyhi Ssalaam'in sahabenin o Hudeybiyedeki anlaşmadan rahatsız olmaları sebebiyle, aynı Sallallahu Aleyhi Ssalaam saçını tıraş etmesi emretti, saçınızı tıraş edin, emretti kurbanınızı kesin. Bunu yapmak istemediler sahabeler. Niye? Onlar sandıkayi Sallallahu Aleyhi Ssalaam taviz verdi demiştiklere. Ama arkasından, arkasından.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 Evet. Ve la yuşrik bi ibadeti rabbih ahada. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi ibadette ona ortak koşmasın. He, tamam. Tamam kardeş. He, yani şu an e, sorun yok. İnşallah anlaşılığımız anlaşılmıştır. Biz de gücümüz nispetinde e, kardeşlerimizle hayırlı vakit geçirmeye çalıştık. Allah hepinizden razı olsun. Allah azze ve celle ilimle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 ee, sakınca yoktur. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Ve hadihi allahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala ali Muhammed. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatu.